Selat ve selam peygamber efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, Hudeybiye anlaşması daha yeni gerçekleşmişti. Ama meyveleri erken oluşmaya başladı. Hudeybiye'nin bir fetih olduğu çok kısa bir süre sonra ortaya çıkıyordu. Ebu Basir Mekke'den kaçıyor, Medine'ye ulaşıyordu. O genç ve yiğit bir mü'mindi. Mekkeliydi. Hapsedilmiş, işkencelere tabi tutulmuştu. Bir yolunu buluyor, Mekke'den Medine'ye kaçıyordu, Müslümanlara sığınıyordu. Muhtemelen Hudeybiye'nin şartlarını bilmiyordu. Medine'ye ulaşınca hedefine vardığını sanıyordu. Medine'de bir hareketlilik konuşuyordu. Müslümanlar Ebu Basir'in gelmesine çok seviniyorlardı. Bu olayın gelecek günler için büyük bir anlamı olabileceğini hissediyorlardı. Ebu Basir olayında Hudeybiye anlaşmasının bir şartının garip bir tecellisine tanık olacaklardı. Müslümanların aleyhine görünen bir madde giderek Müslümanların lehine dönüşüyordu. Ebu Basir radıyallahu an Mekke'den kaçmıştı. Onu kendi yakınları mahkum etmişlerdi. İşkence ediyorlardı. Allah'ın dini, İslam'ı terk etmesini, tekrar atalarının dinine dönmesini istiyorlardı. Ebu Basir radıyallahu an bir yolunu buluyor, Medine'ye kaçıyordu. Akrabaları hemen devreye giriyorlardı. Huneyis bin Cabir'le Kevser ismindeki köleyi Medine'ye gönderiyorlardı. Bir de ellerinde mektup vardı. Medine'ye geldiklerinde mektubu Peygamber Efendimiz'e veriyorlardı. Mektupta Kudebiye şartları hatırlatılıyordu. Mekke'den bir Müslüman Medine'ye sığınırsa tekrar Mekke'ye iade edilecekti. Bu şart hatırlatılıyordu. Ebu Basir radıyallahu anh'ın ile beraber Mekke'ye gönderilmesi gerektiği bildiriliyordu. Peygamber Efendimiz Ebu Basir'e Ebu Basir, bildiğin gibi biz kureşlerle bir anlaşma yaptık. Anlaşmaya uyacağımıza söz verdik. Sözümüzde durmak dinimizin gereğidir. Sözümüzden dönemeyiz. Hiç şüphe yok ki Yüce Allah senin, ve senin durumunda olan diğer Müslümanlar için bir çıkış yolu gösterecektir. Haydi şimdi kavmine geri dön buyurdu. Ebu Basir an, anh, Ya Resulallah, beni dinimden dolayı bana işkence yapanlara mı teslim ediyorsun? Beni dinimden döndürmeler için onlara geri mi veriyorsun diye yürekleri dağlayan halini açık bir ifadeyle dile getiriyordu. Peygamber Efendimiz, yapılacak bir şeyin olmadığını beyan buyuruyordu. Sahabe-i kiramsa, ''Ey Ebu Basir, üzülme ve korkma. Allah senin için bir kurtuluşlu yaratacaktır.'' diyerek, ona gelecekte fethin çok yakın olduğunu, bir de Allah senin için bir çıkış yolu yaratacaktır diyerek, ona dair özel bir işaret veriyorlar gibiydiler.'' Ebu Basir, Müşrik Huneys ve köle ile Mekke'ye gidiyorlardı. Zülh varmışlardı. Mola vermişlerdi. Ebu Basir Huneys'i gözünün ucuyla takip ediyordu. Bir fırsat kolluyordu. Nihayet fırsatı bulmuş ve Huneys'i öldürmüştü. Kölesi ise canını kurtarmak için tekrar Medine'ye kaçıyordu. Ebu Basir Hüneyt'in ve Köle'nin eşyalarını alarak Medine'ye geldi, Resulullah'ın huzuruna vardı. Ebu Basir radıyallahu anh, Ey Allah'ın Resulü, sen üzerine düşeni yaptın. Verdiğin sözün gereğini yerine getirdin. Artık sana bir sorumluluk yok. Ben Allah'ın yardımıyla dininden döndürülmekten kurtuldum ve geri geldim dedi. Ebu Basir, yanında getirdiği eşyalardan beşte birini ayırdı ve, ''Ya Resulallah, beşte biri senindir.'' dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Ebu Basir'in ganimet olarak takdim ettiği beşte birlik eşyayı kabul etmedi. Ve ''Şayet kabul edersem, anlaşmaya uymamış olurum.'' buyurdu. Eşyanın Ebu Basir'e ait olduğunu beyan ettiler. Ebu Basir Medine'deydi ama, orada kalması Hudeybiye anlaşmasına göre doğru değildi. Mekke'ye iadesi gerekiyordu. Kuleys'le beraber gelen köleye Peygamber Efendimiz "İşte adamınız. Onu al götür." buyurdu. Köle Ebu Basir'in kendisini öldüreceğinden korktuğunu bu nedenle götüremeyeceğini söyledi. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam Ebu Basir'e Medine'de kalamayacağını, istediğin yere git buyurdular. Ebu Basir, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurundan ayrılıyorken, Peygamber Efendimiz, keşke onun yanında başkaları da olsaydı buyurdu. Peygamber Efendimiz'in sözü, Ebu Basir'in kalbinde yankılandı. Ebu Basir, büyük bir sevinç içine girdi. Döndü, Peygamber Efendimiz'in deryalar misali gözlerine bir kez daha hasretle baktı. En kısa zamanda görüşebilme duygularıyla ayrıldı. Keşke onun yanında başkaları da olsaydı sözleri, Ebu Basir'in kalbinde seher yeli gibi esiyordu. Bu bir muştuydu, bir müjdeydi. Gelecek günler nice güzelliklerle gelecekti. Peygamber Efendimiz'in sözlerinden dolayı Ebu Basir böyle algılıyor, böyle düşünüyordu. Ebu Basir Mekke yoluna düşüyordu. Zül Hulefe bölgesine kadar geliyor, burada ağaçlık bir vadi olan İs Vadisi'nde karar kılıyordu. Burada kalabilirdi. Hatta burada uzun süre yaşayabilirdi. Ayrıca İs Vadisi mekke şam arası ticaret yolunun üzerindeydi. Peygamber Efendimiz'in keşke onun yanında başkaları da olsaydı sözünü, Hazreti Ömer Efendimiz de duymuştu. O mecliste Hazreti Ömer Efendimiz de vardı. Ömer Efendimiz'in gözleri bir anda ışıl ışıl yanıvermişti. Zira Allah'ın Resulü'nün ne kastettiğini hemen anlamıştı. Şimdi kulağı Ebu Basir'deydi. Ebu Basir'in İs Vadisi'nde olduğunu öğrenince, Hazreti Ömer Efendimiz Mekke'deki mü'mirlere mektup gönderiyordu. Onlara, Mekke'den kaçmalarını ve İs Vadisi'nde Ebu Basir'le beraber olmalarını yazıyordu. Mekke'deki müminler büyük bir zafer müjdesi almışçasına sevindiler. Artık şimdi her biri yolunu bulup Mekke'den kaçıyor, buluşma yerleri ise İs Vadisi oluyordu. Ebu Basir'in yanıydı. Ayrıca o civardaki bazı kabilelerdeki Müslümanlar da İsvadisine geliyor ve Ebu Basire katılıyorlardı. Şimdi İsvadisinde yani Mekke Şam arasında bir kuvvet oluşuyordu, bir birlik oluşuyordu. Sayıları 300'ü geçen bir kuvvet oluşuyordu. Bu büyük bir tehlikeydi Mekke ticaret kervanları için bu durum hayati bir tehlike oluşturuyordu. Mekke müşriklerinin korktukları başlarına geliyordu. Ebu Basir ve arkadaşları Mekke kervanlarını vuruyor ve büyük furgunlar gerçekleştiriyorlardı. Mekke-Şam ticaret yolu ciddi olarak tehlikeye düşüyordu. Mekke müşrikleri hiç hesap etmedikleri bir durumla karşı karşıya geldiler. Şimdi ne yapacaklardı? Oysa onlar Hudeybiye anlaşmasıyla çok rahat olarak ticaretlerini yapacakları, doğal hayatlarına döneceklerini sanıyorlardı. Ama Ebu Basir olayı onları şok ediyordu. Büyük bir sorunla karşı karşıyaydılar. Ne yapacaklardı? Bu sorunu nasıl çözeceklerdi? Neredeyse Şam'a gidemez olmuşlardı. Giderek ticari hayatları durgunlaşıyor, bir çıkmaza giriyordu. Mekke liderleri toplantı yapıyorlardı. Ebu Basir olayında Resulullah'ı suçlayamıyorlardı. Resulullah Hudeybiye anlaşmasına harfiyen uyuyordu. Onu suçlamaları mümkün değildi. Ama çözüm ne olacaktı? Ve mutlaka bir çözüm bulunması gerekiyordu. Mekke'nin öncüleri bir karar alıyorlardı. Bir çözüm üretiyorlardı. Peygamber Efendimiz'e kararlarını mektup olarak bildiriyorlardı. Ebu Basir ve arkadaşlarını Medine'ye alabileceğini Hüdebiye anlaşmasındaki Mekke'den Medine'ye sığınanların Mekke'ye iadesi şartının da iptal edilmesini dile getiriyorlardı. Peygamber Efendimiz sevinç iklimine giriyordu. Şerefli arkadaşlarla beraber olacaktı. Hemen Ebu Basir radıyallahu anh'a mektup gönderiyordu. Mektup ulaşır ulaşmaz Medine'ye gelmesini istiyordu. Ebu Basir ve arkadaşları tekbir getiriyorlardı. Büyük bir sevinç halesi oluşuyordu. Ama derin bir yara vardı, derin bir hüzün vardı. Ebu Basir çok hastaydı, ağır hastaydı. Peygamber Efendimiz'den mektup geldiğinde mektubu öpüyor, kokluyordu. Mektupta Resulullah Ebu Basir'e gel, Medine'ye gel buyuruyordu. Ebu Basir sevinçten ağlamaya başladı. Sevgiliden haber vardı. Haber, haberlerin en büyüğüydü. Sevgili, gel diyordu. Sevinç içinde dalgalara dönüşüyordu. Ama Ebu Basir'in takat dermanı kalmamıştı. Yürüyecek hali yoktu. Sanki cansız bir beden gibiydi. Bir tarafta sevinç, bir tarafta hüzün onu kuşatıyordu. Allah'ın sevgili Resulünü hayal ediyor ama kendinde zerrece mecal bulamıyordu. Ah bir vuslat diye kalbinin derinliklerinden bir inilti geliyordu. Ama Ebu Basir gözlerini yumuyordu. Çevresindeki arkadaşları bu yiğit müminin ebedi aleme yürüdüğünü görüyorlardı. Ebu Basir'in cenaze namazını kılıyorlar ve İs vadisine defnediyorlardı. Bir öncü mü'min dünyaya veda ediyordu. Asıl hayata yürüyordu. O İslam yolunda anadan ve yardan geçmişti. O İslam uğrunda anadan ve vatandan geçmişti. O asıl hayatın ahiret hayatı olduğunu çok iyi biliyordu. O bütün himmet ve gayretiyle hep asıl hayatı kazanmak için çırpınmıştı, gayret etmişti. Daha dün keşke onun yanında Başkaları da olsa buyurmuştu sevgili. Bu söz kalplere yıldırım hızıyla ulaşıyordu. Mahzun kalpler birbirine koşuyordu. Kısa zamanda İsfadis'inde bir kuvvet oluşuyordu. Bu ordu iki gün sonra kuvvetini gösteriyor, Mekke kervanları için büyük bir tehlike oluşturuyordu. Ama hastalık o nazinin bedenine girmişti. Gün gün onu yiyip bitiriyordu. Çok sürmüyordu ve bu dünyaya gözlerini kapatıyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.